Bölüm 14 İbadet ve Allah'ın emirlerinde ölçülü olmak Ta Ha Ey Muhammed biz sana bu Kur'an'ı üzüntü ve sıkıntı çekmen için indirmedik 20 Ta Ha 1 2 Allah size kolaylık diler zorluk dilemez 2 Bakara 185 Hadis 142. Ayşe'nin Allah ondan razı olsun bildirdiğine göre bir kadınla beraber otururken yanlarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve bu kadın kimdir diye sordu. Ayşe valideemiz bu filan kadındır deyip onun kıldığı namazları uzun uzadıya anlatmaya başladı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bütün bunları sayıp dökmeyi bırak. Gücünüz yettiği kadarıyla ibadet etmeniz size yeter. Vallahi siz amellerden usanmadıkça, Allah da size sevap vermekten usanmaz buyurdu. Ayşe, Allah ondan razı olsun, devamla Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yanında en sevimli ibadet, az da olsa devamlı yapılanıydı, dedi. Hadis 143 Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetlerini öğrenmek üzere, üç kişilik bir grup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarının evlerine geldiler. Kendilerine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ibadeti bildirilince, onlar bunu azımsadılar. Ve Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, biz neyiz ki, onun geçmiş ve gelecekteki günahları bile bağışlanmıştır, dediler. İçlerinden biri, yaşadığım müddetçe, geceleri namaz kılacağım, dedi. Bir diğeri de, Hayatım boyunca oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim, dedi. Üçüncüsü de, sağ olduğum müddetçe kadınlardan uzak kalıp evlenmeyeceğim, diye söz verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların yanına geldi ve şöyle söyledi. Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Dikkat edin. Allah'a yemin olsun ki, sizin Allah'tan en fazla korkanınız ve O'na en saygılı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutar, bazen tutmam. Gece namaz da kılıyor, uyuyorum da. Kadınlarla da evleniyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, o kimse benden değildir. Hadis 144 Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Her türlü işlerinde ve sözlerinde, ileri gidip, haddi aşanlar, helak oldular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü, üç sefer tekrarladı. Hadis 145 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İslam dini kolaylık dinidir. Hiçbir kimse yoktur ki bu din hususunda amellerim eksiksiz olsun diye kendini zorlasın da din ona yenik düşmesin ve ezilip büsbütün amelden kesilmesin. Hal böyle olunca orta yolu seçiniz. En iyisini yapamasanız bile ona yaklaşmaya çalışınız. Eğer böyle yaparsanız müjdeler size, günün evvelinde ve sonunda, bir de gecenin sonuna değin, gönlünüzün huzur dolu anlarında Allah'a ibadet ederek bu vakitlerden faydalanınız. Buharî'nin başka bir rivayeti şöyledir: Orta yolu tutunuz amellerinizi mükemmelleştirmeye ve Allah'a yakın olmaya gayret ediniz. Sabahleyin, öğle ile akşam arası, bir parçada geceden faydalanarak, ibadet ve ta'atenizi arttırarak, maksada erişesiniz. Hadis 146 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, mescide girmişti. İki direk arasında gerilmiş bir ip gördü. ''Bu ip nedir?'' diye sordu. Sahabiler, bu ip Zeynep binti Cahş'e aittir. Namaz kılarken, ayakta durmaktan yorulunca, ona dayanıyor dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz, onu hemen çözünüz. Sizden biri, istekli ve zinde olduğu haldeyken, namazını ayakta kılsın.'' Yorgunluk ve gevşeklik hissettiğinde ise yatıp uyusun buyurdu. Hadis 147. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden birinize namaz kılarken uyku hali bastırırsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Çünkü Uykulu vaziyette namaz kılan kimse, Belki de bilmeyerek, istifar edip, Allah'tan bağışlanma dileyeceğim derken, Kendisine sövebilir, Beddua edebilir. Hadis 148 Ebu Abdullah, Câbir İbn Semûre, Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir. Tüm namazlarımı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kılardım. Onun namazı da, hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp, orta olurdu. Hadis 149 Ebu Cuheyfe, Vehb İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Selman ile, Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bu sebeple, bir gün ziyaret ettiğinde, hanımını eski elbiseler içerisinde gördü ve ona, ''Bu halin nedir?'' diye sorunca, kadın, ''Kardeşin Ebu Derda, dünya malına ve zevklerine önem vermez.'' dedi. Sonra Ebu Derda gidip, Selman için yemek hazırladı ve, ''Buyurun yiyin, ben oruçluyum.'' dedi. Selman da, sen yemedikçe ben de yemem, deyince Ebu Derda da oturup yemek yedi. Gece olunca Ebu Derda ibadet için hazırlandı. Selman ona, uyu, dedi. Ebu Derda da uyudu. Bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine, uyu, dedi. Gecenin sonu olunca, Selman, Ebu Derda'ya, İşte şimdi kalk, dedi. Ve her ikisi de birden kalkıp, Namaz kıldılar. Ve Selman, Ebu Derda'ya şöyle dedi. Senin üzerinde, Rabbinin hakkı vardır. Nefsinin hakkı vardır. Ailenin hakkı vardır. Hak sahiplerinin hepsinin hakkı var. Sonra, Ebu Derda, Peygamber, sallallahu aleyhi ve selleme gelip olup bitenleri anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Selman doğru söylemiş buyurdu. Hadis 150. Ebu Muhammed Abdullah İbn Amr İbn As Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benim şöyle dediğim haber verilmiş. Allah'a yemin ederim ki yaşadığım sürece gündüzleri muhakkak oruç tutup geceleri de ibadet ve taatte uyanık geçireceğim. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyleyen sen misin diye sordu. Ben de kendisine anam babam sana feda olsun ya Rasulallah". Evet o sözü ben söylemiştim dedim. Buyurdular ki, Sen buna güç yetiremezsin. Hem oruç tut, Hem de iftar et. Hem uyu, Hem de ibadet et. Her ay, Üç gün oruç tut. Çünkü, Her iyiliğe, On misli ecir ve sevap vardır. Bu ise, Tam seneyi oruçla geçirmek gibidir. Bunun üzerine ben, bunun daha fazlasını yapmaya gücüm yeter, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, o halde bir gün oruç tut, iki gün tutma, buyurdu. Ben, ama ben bundan daha fazlasına da güç yetirebilirim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, o halde bir gün oruç tut, bir gün tutma. Bu, Davud aleyhisselamın orucudur. Bu, Oruç tutmanın en güzel şeklidir buyurdular. Ama ben bundan daha fazlasına da güç yetirebilirim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, Bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği, Her aydan üç gün orucu kabul etmem, Bana ehlimden ve malımdan daha sevgili olacaktı. Ama... İş işten geçti. Diğer bir rivayette ise, Senin gündüzleri oruç tuttuğunu, Geceleri ibadetle geçirdiğini Bana haber verdiler. Öyle mi? dedi. Evet ey Allah'ın Rasûlü dedim. Bunun üzerine, Bunu yapma. Bazen oruçlu, Bazen oruçsuz ol. Gece hem uyu, Hem de ibadet için kalk. Şüphesiz senin üzerinde, Vücudunun hakkı vardır, gözlerinin hakkı vardır, hanımının hakkı vardır, ziyaretçilerin hakkı vardır. Şüphesiz, her aydan üç gün oruç tutman, sana kâfidir. Çünkü senin için her iyiliğin on misli karşılığı vardır. Bu da, bütün zamanını oruçla geçirmek gibidir. Abdullah der ki, Ben işi zorlaştırdım. Zorluğa uğradım. Sonra ben, Ey Allah'ın Rasûlü! Ben kendimde güç ve kuvvet buluyorum, dedim. Buyurdular ki, O halde Allah'ın nebisi Davud'un orucunu tut. Daha fazlasını yapma. Davud'un orucu nasıldır, diye sordum. Ömrün yarısını oruçla geçirmektir, buyurdu. Abdullah İbni Amr der ki, Yaşlandıkça, Keşke peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhsatını kabul etmiş olsaydım. Bir başka rivayet şöyledir. Senin bütün günleri oruçlu geçirdiğinden ve her gece Kur'an okuduğundan habersiz olduğumu mu sanıyorsun? Bunun üzerine ben, elbette haberin vardır. Fakat ben böyle yapmakla sadece iyilik ve hayır umuyorum dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın nebisi Davud'un orucunu tut. Çünkü o insanların en çok ibadet edeniydi. Ayda bir seferde Kur'an'ı baştan sona oku buyurdu. Ben ise "Ya Resulallah, bundan daha fazlasını yapmaya gücüm yeter." dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halde ''Yirmi günde Kur'anı bitiriver.'' dedi. Ben ise, ''Ya Resûlallah, bundan daha fazlasını yapabilirim.'' dedim. O da, ''Öyleyse on günde bitiriver.'' buyurdu. Ben tekrar, ''Bundan daha fazlasına gücüm yeter.'' deyince, ''Şu halde haftada bir sefer, baştan sona oku ve bunun üzerine de arttırma.'' buyurdu. Ben işi zorlaştırdım. Zorluğa uğradım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, ne bilirsin, belki çok yaşarsın buyurmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi uzun yaşadım. Abdullah ibni Amr der ki, yaşlandıkça Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhsatını kabul etmiş olsaydım demeye başladım. Bir rivayette şöyledir. Senin çocuklarının da, senin üzerinde hakkı vardır. Bir başka rivayette de şöyledir. Bütün zamanını oruçla geçirenin orucu yoktur. Bu sözünü üç sefer tekrarladı. Daha değişik bir rivayette ise, Allah'a en sevimli olan oruç, Davud aleyhisselamın orucudur. Allah'a en sevimli namaz da, Davud aleyhisselamın namazıdır. Davud peygamber, gecenin yarısına kadar uyur, sonra üçte birini ibadetle geçirir ve sonra altıda birinde tekrar uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Düşmanla karşılaştığında da, yılıp kaçmazdı. Başka bir rivayette, şu şekildedir. Abdullah şöyle demiştir. Babam, beni soyca üstün bir kadınla evlendirdi. Ara sıra geldiğinde, gelinine, nasılsın der, ve kocasının halinden sorarmış. O da dermiş ki, o ne iyi erkektir. Geldiğim günden beri yatağıma ayak basmadı. Eteğimi kaldırıp bakmadı. Durum bu şekilde uzayınca, babam, durumu peygamber, sallallahu aleyhi ve selleme arz etti. O da onu benimle görüştür demiş. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşınca bana nasıl oruç tutuyorsun dedi. Ben de her gün dedim. Nasıl Kur'an'ı baştan sona okuyorsun? deyince her gece dedim. Rasulullah yukarıdaki ikazlarına benzer şekilde beni ikaz etti. Abdullah, yaşlandığı zamanlarda, haftada bir devrettiği Kur'an'ın yedide bir bölümünü, gündüz ailelerinden birini okuyordu. Gece namazda ona kolaylık olsun. Yorgunluğunu gidermek istediği zaman, tuttuğu oruca ara verir ve bu günleri sayardı. Sonra da Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem) verdiği sözü yerine getirmemeyi hoş görmediğinden o günler sayısınca oruç tutardı. Hadis 151. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Ebu Rib'i Hanzala İbn Rebî el-Üseyyedi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Günün birinde Ebubekir Allah ondan razı olsun Benimle karşılaştı ve, ''Nasılsın ey Hanzala?'' diye sordu. Ben de, ''Hanzala münafık oldu.'' dedim. Ebu Bekir, ''Sübhanallah! Sen ne diyorsun?'' dedi. Ben de cevaben dedim ki, ''Bizler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyoruz. Bize cennetten, cehennemden bahsediyor.'' sanki gözlerimizle görüyormuşuz gibi oluyoruz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan ayrılıp hanımımızın çoluk çocuğumuzun ve işlerimizin başına dönünce bu öyüdün çoğunu unutuyoruz ebu bekir allah ondan razı olsun dedi ki allaha yemin ederim ki biz de benzeri şeylerle karşı karşıyayız ben ve ebu bekir birlikte yola düştük resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ve, Ya Resûlallah, Hanzala münafık oldu dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Bu ne demektir? buyurdu. Ben, Ya Resûlallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun. Sanki onları gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da, hanımımızın, çoluk çocuğumuzun yanına ve işimizin başına dönünce, çoğunu unutuyoruz, dedim. Bunun üzerine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, şayet siz, benim yanımda bulunduğunuz hal üzere devam edip, Allah'ı zikir üzerinde olabilseydiniz, yataklarınız içinde, ve yollarda, melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat, ey hanzala, bir saatinizi ibadet ve taate, bir saatinizi de başka işlere ayırınız, buyurdu ve bu sözü üç defa tekrarladı. Hadis 152 Abdullah İbni Abbas Allah onlardan razı olsun. Şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara hutbe irade ederken, ayakta duran bir adam gördü. Ve onun kim olduğunu sordu. Sahabiler, o Ebu İsrail'dir. Güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve devamlı oruç tutmayı nezretmiştir. Bunun üzerine Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu. Bölüm 15 İbadet ve hayırlı işleri devamlı yapmak İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ın zikrine,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 Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona sadık bir şekilde uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu biz onlara yazmamıştık. Yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için, onu kendileri uydurdular. Ve ona da gereği gibi uymadılar. 57 hadit. 27. Ve ipinizi sağlamca, iyice büküp yaptıktan sonra, onu söküp bozan kadın gibi olmayın. 16. Nahl 92. Rabbine karşı ibadetini, kulluğunu, ölüm sana gelip erişinceye kadar devam ettir. 15. Hicr 99. Hadis 153. Âişe'nin,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 Az da olsa, devamlı yapılanı iyiydi, dedi. Hadis 154 Ömer İbni Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir kimse, geceleri okumayı alışkanlık haline getirdiği şeyleri ve duaları okumadan, veya tamamlayamadan uyur da sonra onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okur veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. Hadis 155. Abdullah İbne Amr İbne As Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Ey Abdullah! Falan kimse gibi olma. Çünkü o gece ibadetine devam ederken, sonradan bu ibadeti bıraktı. Hadis 156 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağrı, sancı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını terk ederse, Gündüzliğin onun yerine on iki rekât namaz kılardı. Bölüm on altı Peygamber sünnetini ve edeplerini korumak. Bu sebeple peygamber size ne verirse ve ne getirirse onu alın ve sizi neden sakındırırsa ondan da elinizi çekin. Elli dokuz Haşr yedi Ve o peygamber kendi arzu ve hevesine göre de konuşmamaktadır onun size aktardığı sözler kendisine indirilen ilahi haberlerden başkası değildir 53 necm 3 4 ey peygamber de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın 3 ali İmran 31. Gerçek şu ki, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ın peygamberinde sizler için güzel örnekler vardır. 33. Ahzab 21. Hayır, hayır! Rabbine andolsun ki, onlar anlaşmazlığa düştükleri her konuda, sen peygamberi hakem yapmadıkça ve sonra, senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça, gerçekten inanmış olmazlar. 4. Nisa 65 Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. 4. Nisa 59 Kim o Peygamber'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş demektir. 4 Nisa 80. Ey peygamber, şüphesiz ki sen insanları Allah'ın dosdoğru yoluna ulaştıracaksın. 42 Şura 52. O peygamberin buyruğuna karşı gelmek isteyenler başlarına bu dünyada bir belanın, bir güçlüğün ya da öte dünyada can yakıcı bir azabın gelmesinden korkup sakınsınlar 24 nur 63 Evlerinizde okunmakta olan Kur'an ayetlerini ve elçesinin sünnetini devamlı hatırlayın gündeminizden eksik etmeyin 33 ahsap 34 Hadis 157 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ben size herhangi bir şeyi emredip yasaklamadığım sürece beni kendi halime bırakınız Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşa etmeleri helak etmiştir Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman, ondan kesinlikle kaçınınız. Bir şeyi emrettiğimde de, onu gücünüz yettiğince yerine getiriniz. Hadis 158 Ebu Necih İrbaz İbn Sariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten, çok tesirli bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Rasûlü! Bu nasihat, sanki ayrılmak üzere olan birinin övüdüne benziyor. Bizlere tavsiyede bulununuz, dedik. Bunun üzerine, Allah'tan korkmanızı, başınıza, Habeşli simsiyah bir köle bile olsa, onu dinleyip, itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra, İçinizde hayatta kalanlar, pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin yapacağınız, benim sünnetim ve doğru yolda olan Hülefâ-i sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır. Hadis 159. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüz çevirenler dışında ümmetimin hepsi cennete girerler buyurdu. Bunun üzerine ey Allah'ın elçisi cennete girmeyi kim istemez ki denildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bana itaat edenler, cennete girer. Bana karşı gelenler de, cenneti istememiş demektir, buyurdu. Hadis 160 Ebu Müslim veya Ebu İyas Seleme İbni Amr, İbni Ekvân'ın, Allah ondan razı olsun, naklettiğine göre, bir adam, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, sol eliyle yemek yedi. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, adama sağ elinle ye, buyurdu. Adamın, yapamıyorum demesi üzerine, Peygamberimiz, yapamaz ol, diye beddua etti. Çünkü adamın, Resulullah'ı dinlememesi, kibrinden dolayıydı. Bu beddua üzerine, elini ağzına götüremez oldu. Hadis 161 Ebu Abdullah, Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Ya saflarınızı düzeltirsiniz, ya da Allahü Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara, çevireceğini muhakkak bilesiniz. Allah aranıza düşmanlık, buz ve kalplerinize ihtilaf koyar ve birbirinizden yüz çevirirsiniz Müslimin bir rivayetinde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saflarımızı düzeltmede çok itina gösteriyordu ki biz de saflarımızı düzeltmeyi bilmeye önem gösterelim Bir gün namaz kılmak için geldi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 Hadis 162 Ebu Musa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de bir ev, geceliğin ev halkıyla birlikte yanmıştı. Durum, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca, Ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınızda onu söndürünüz, buyurdular. Hadis 163 Yine Ebu Musa el-Eş'arî'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da, suyu emmeyen katı bir yer olup, suyu biriktirir ve muhafaza eder de, Allah, o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ve hayvanlar, o sudan içerler ve ondan ekip biçerler. Yine o yağmur, öyle bir yere yağar ki, Orası düz ve kaypaktır. Ne su tutar, ne de ot bitirir. İşte bu üç türlü toprak, Allah'ın gönderdiği hak din hakkında anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem de öğreten kimseyle, buna başını kaldırıp kulak asmayan, ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti, kabul etmeyen kimsenin benzeridir. Hadis 164 Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp da, ateşine kelebekler, ve çekirgeler düşmeye başlayınca, onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için eteklerinizden tutuyorum. Siz ise elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Hadis 165 Cabir'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, parmakları yalamayı ve yemek kaplarını tertemiz yaparak silmeyi emretti ve sizler gerçekten bereketin yemeğin hangi parçasında olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir. Sizden birinizin lokması yere düştüğünde hemen onu alsın ve üzerine yapışanları silip temizledikten sonra o gıdayı şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça, elini mendile silmesin veya yıkamasın. Çünkü yemeğin bereketinin hangi parçasında olduğunu bilemez. Yine Müslim'den başka bir rivayet de şöyledir. Şüphesiz, şeytan sizin her birinizin her işinde hazır olur. Hatta yemeği esnasında bile yanında bulunur. Sizin birinizin lokması yere düşerse, onun üzerine yapışanları temizleyip yesin. Lokmasını şeytana bırakmasın. Hadis 166 İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, vaaz etmek üzere doğrulup, aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar sizler yalın ayak çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. İlk defa yoktan var ettiğimiz gibi yeniden yaratacağız. Bu bizim vadimizdir. Biz gerçekten bunu yapmaya muktediriz. 21 Enbiya 104 Dikkat edin! Kıyamet günü ilk giydirilecek olan İbrahim aleyhisselam'dır. Dikkat edin! Ümmetimden bir takım kimseler getirilip, sol tarafa, cehennem tarafına doğru yöneltilirler. Ben, ey Rabbim! Bunlar benim ashabımdır, derim. Bunun üzerine, sen bunların, senden sonra, ne bid'atler ortaya çıkarıp, kötülükler yaptıklarını bilmezsin, denir. Bunun üzerine ben, salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi derim. Ben onlara söylememi emrettiğin şeyden başkasını söylemedim. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. Ve onların arasında yaşadığım sürece, Onların üzerinde kontrolcü idim. Beni aralarından tutup aldığında, üzerlerinde denetleyici sadece sen kaldın. Sen zaten her şeye yeterince şahitsin. Eğer onları azaba çarptırırsan, onlar senin kullarındır. Dilediğini yaparsın. Ve eğer onları bağışlarsan, doğrusu sen, çok güçlü ve üstün olansın ve yaptığın her şeyi yerli yerince yapansın. Bunun üzerine bana şöyle denilir. Gerçekten sen, onlardan ayrıldığın andan itibaren, onlar tabanları üzere geri dönerek, İslam'dan çıkıp, dinsizliğe yapıştılar. Hadis 167 Ebu Said Abdullah İbni Mugaffel Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve sapan taşı avı öldürmez, düşmanı yaralamaz. Fakat göz çıkarır ve diş kırar. Müslimin bir başka rivayeti şöyledir. İbn Muğaffel'in yakınlarından biri sapanla taş atmıştı. İbn Muğaffel o kimseyi sapanla taş atmaktan yasakladı ve kendisine şunları söyledi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve bununla av avlanılmaz buyurdu." Bu adam bu işi tekrarlayınca İbn Muğaffel şöyle söyledi: ben sana Allah Rasulünün sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladığını haber veriyorum. Sen ise aynı şeye devam ediyorsun. Eğer bunu yapmakta devam edersen, seninle asla konuşmayacağım. Hadis 168 Abis İbni Rabia, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben, Ömer İbn Hattab'ın Hacerü'l-Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki: Bilirim ki sen bir taşsın, ne fayda verirsin ne de zarar. Eğer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim. Bölüm 17. Allah'ın hükmüne boyun eğmek. Hayır, hayır. Rabbine andolsun ki, onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda, sen peygamberi hakem yapmadıkça ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle uymadıkça, gerçekten inanmış olmazlar. 4. Nisa 65 aralarında ilahi kitap hüküm versin diye Allah'a ve onun elçisine çağrıldıkları zaman müminlerin söyleyeceği tek söz işittik ve iman ettik olmalıdır gerçek kurtuluşa erenler bunlardır 24 nur 51 hadis 169 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Göklerde ve yerdeki her şey, Allah'a aittir. Aklınızdan geçeni açıklasanız da, gizleseniz de, Allah, sizi kalplerinizden geçirdiklerinizden dolayı, hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affedecek, dilediğini de cezalandıracaktır. Allah'ın gücü her şeye yeter. 2 Bakara 284. Ayeti nazir olunca bu durum Resulullah ve ashabına ağır geldi. Bunun üzerine sahabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yanına gelip dizüstü çökerek şöyle dediler. Ey Allah'ın Rasûlü! Biz namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle mükellef kılındık. Ve bunları yaşıyoruz. Ama bize inen bu ayete güç yetiremiyoruz. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yoksa siz, sizden evvel geçen iki kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanlar gibi işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Böyle demeyiniz. Bilakis, siz işittik, itaat ettik. Rabbimiz, bizi bağışla, dönüşümüz sanadır deyiniz. Sahabiler, bu söylenenleri söyleyip dilleri buna alışınca Allah peşinden şu ayeti indirdi. Elçi ve onunla birlikte olan müminler Rabbi tarafından ona indirilene inanırlar. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar. Onun elçilerinin hiçbirisi arasında ayrım yapmazlar İşittik ve itaat ettik bizi bağışlamanı dileriz dönüşümüz sanadır derler 2 bakara 285 asap bu ayetin gereğini yapıp bu sözleri söylemeye alışınca Allah önceki ayetin hükmünü kaldırıp şu ayeti indirdi Allah hiç kimseye, taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez. Kişinin yaptığı her iyilik, kendi yararına, her kötülükte, kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur veya hata yaparsak, bizi sorgulama. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma ve günahlarımızı affet. Bizi bağışla ve bize acı. Bizim sahibimiz ve Efendimiz sensin. Senden gelen gerçekleri örtbas eden kâfirlere karşı bize yardım eyle. 2. Bakara 286 Allah da Evet. Öylece yaptım, buyurdu. Bölüm 18. Dinde meydana getirilen yeniliklerden, bid'atlerden sakınmak. Artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl oluyor da gerçeklerden sapıklığa döndürülüyorsunuz? 10 Yunus 32. Biz kitapta, tek bir şeyi bile ihmal edip, eksik bırakmadık. 6. En'am 38. Ve herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamberine götürün. 4. Nisa 59. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur o halde ona uyun diğer yollardan gitmeyin ki sizi onun yolundan ayırıp saptırmış olurlar 6 En'am 153 Ey peygamber de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. 3 Ali İmran 31. Hadis 170. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez reddedilir. Müslimin diğer bir rivayeti şöyledir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi yaparsa o kabul edilmez, reddolunur. Hadis 171. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdiği zaman Gözleri kızarır, sesi yükselir. Düşman sabah akşam üzerinize hücum edecek. Kendinizi koruyunuz, diyerek, ordusunu uyaran komutan gibi öfkesi artardı. Bu seferde şehadet parmağıyla, orta parmağını bir araya getirerek, ben peygamber olarak gönderildiğimde, Kıyametle aramızdaki mesafe, şu iki parmak gibi yakındı, buyurdu. Ve şimdi bilin ki, sözün en hayırlısı, Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü, din adına sonradan ortaya çıkarılan bid'atlerdir. Her bid'atte sapıklıktır, dedi. Ve şöyle devam etti. Ben, her Müslümana, kendi nefislerinden daha yakın bir dostum. Kim ölürken bir mal bırakırsa, o mal, varislerinindir. Her kimde, borç, yetim ve dul bırakırsa, borcu bana ait olup, muhtaç kimselerin işi de bana aittir.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 onlar ki, ey Rabbimiz, bize göz nuru olacak eşler ve çocuklar bahşet. Ve bizi, Allah'tan korkan kişilere örnek ve öncü yap diye dua ederler. 25. Furkan 74 Ve onları, öyle rehber ve önderler yaptık ki, emrimizle toplumu, doğru yola sevk ederler 21 enbiya 73 hadis 173 Ebu Amr Cerir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Bir gün sabahleyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyorduk derken Nimar veya aba denilen bir kumaşı ortasından delerek, başlarına geçirmiş, kılıç kuşanmış, çoğu belki de hepsi mudar kabilesine mensup, yarı çıplak bir topluluk, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onlarda gördüğü aşırı yoksulluktan dolayı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yüzünün rengi değişti. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e ezan okuyup kamet getirmesini emretti. Öğle namazını kıldırıp cemaate hitaben "Ey insanlar! Sizi tek bir canlıdan yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı" sorumluluğunuzun bilincinde olun. Adını kullanarak, birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı, sorumluluk bilinci duyun ve akrabalık bağlarını gözetin. Şüphesiz, Allah, sizin üzerinizde daima gözetleyicidir. 4. Nisa 1 Sonra da, Haşr suresinin sonu olan, Ey iman edenler sizler yolunuzu Allah'ın kitabı ile bulun ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın ve yolunuzu Allah'ın kitabı ile bulmaya çalışın çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 59 Haşr 18 ayetini okudu ve sonra herkes Altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir ölçek bile olsa, buğdayından, hurmasından sadaka versin. Hatta, yarım hurma bile olsa, mutlaka sadaka versin.'' buyurdu. Bunun üzerine, onlardan biri, neredeyse sırtı zor kaldırabileceği, belki de kaldıramadığı bir torba sadaka mal getirdi. Arkasından herkes birbirini izledi. Öyle ki, yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu görüp ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün güldüğünü gördüm. Sanki yüzü altın gibi parlıyordu. Sonra şöyle buyurdu. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye, açtığı o çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir ve onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Her kim de, İslam’da kötü bir çığır açarsa, o kimseye açtığı çığırın günahı yükletildiği gibi, kendisinden sonra o yoldan gidenlerin de günahı yükletilir. Fakat günahlarından da hiçbir şey noksanlaşmaz. Hadis 174. İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu: Haksız yere öldürülen herkesin kanında Adem'in ilk oğlu Kabil'in günah payı vardır. Çünkü adam öldürme çığrını ilk açan o idi. Bölüm 20. Hayır ve iyiliklere öncülük etme ve doğruluğa veya sapıklığa çağırma. Rabbinin yoluna çağırmaya devam et. 28. Kasas 87. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. 16. Nahl 125 iyi ve güzel olan şeylerde ve yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmada yardımlaşın. 5 Maide 2 İçinizde iyi ve yararlı olana davet eden, doğru olanı emreden bir topluluk çıksın. 3 Ali İmran 104 Hadis 175 Bedire katılan ve en sardan olan Ebu Mesud Ukbe ibne Amr'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir hayra ve iyiliğe klavuzluk ederse, ona hayrı işleyenin sevabı kadar sevap vardır. Hadis 176. Ebu Hureyre'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi Günah yazılır. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez. Hadis 177 Ebu'l-Abbas Sehl-i Sa'd Es-Sa'idi'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Hayber gazvesi gününde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu sancağı yarın Öyle bir kimseye vereceğim ki, Allah, onun eliyle hayberi fetheder. Hem o kimse, Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ve Peygamberi de onu sever. Bunun üzerine, insanlar, sancak kime verilecek diye, geceyi konuşarak geçirdiler. Sabah olunca, sancağın kendisine verileceği ümidiyle, bütün sahabiler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna koştular. Peygamber efendimiz, Ali ibni Ebu Talib nerede? Diye sordu. Sahabiler, Ey Allah'ın Resûlü! O gözlerinden rahatsız dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz, Ona haber gönderecek birini gönderiniz buyurdular. Ali derhal getirildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun gözlerini tükrüğüyle tedavi edip, kendisine dua etti. Hastalığın yeri iyileşti. Sanki hiç ağrı görmemiş gibi oldu. Peygamber, sancağı ona verdi. Ali, Ya Resûlallah! Onlar da bizim gibi mü'min oluncaya kadar mı savaşacağım? dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavaş ve sakin olarak onların yanına var. Onları İslam'a çağır. Uymaları gereken Allah'tan olan yükümlülükleri, kendilerine bildir. Allah'a yemin ederim ki, senin vasıtanla, Allah'ın bir kimseye hidayet vermesi, senin için kırmızı develere sahip olmaktan, daha hayırlıdır, buyurdu. Hadis 178 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Eslem kabilesinden bir delikanlı, şöyle dedi. Ey Allah'ın Rasûlü! Ben savaşa katılmak istiyorum. Fakat, harp için gereken teçhizatım yok. Bunun üzerine Peygamberimiz, Sallallahu Aleyhi ve Sellem falan kişiye git. O harbe gitmek üzere hazırlanmıştı. Fakat hastalandı buyurdu. Delikanlı o kişiye gitti ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sana selam ediyor. Harp için hazırladıklarınızı bana vermenizi emretti dedi. Bunun üzerine adam hanımına Hanım, hazırladığım harp malzemelerinin hepsini bu gence ver ve onlardan hiçbir şey bırakma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şey bırakma ki hakkımızda hayır ve bereketlere nail olabilelim. Bölüm 21. İyilik ve hayırlarda yardımlaşma. İyi, güzel ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. 5 Maide İki, insanların tek sermayesi olan zaman birimine andolsun ki, Allah'ın gösterdiği yolda yürümeyen tüm insanlar mutlaka zarardadır. Ancak inanarak doğru dürüst işler yapanlar, birbirlerine haktan gelen gerçekleri ve her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı dirençli olmayı tavsiye edenler, bu ziyandan kurtulmuşlardır 103 Asr 1 ila 3 İmam Şafii Allah ona rahmet etsin der ki bazı veya çoğu insanlar bu surenin Asr suresinin manasını düşünmekten gafildirler Hadis 179 Ebu Abdurrahman Zeyd İbn el Elcuheni'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Kim Allah yolunda savaşacak bir mücahidin gerekli teçhizatını hazırlar ve tüm ihtiyaçlarını karşılarsa gerçekten savaşa gitmiş gibi sevap kazanır cihada giden mucahidin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki savaşa katılmış gibi sevap kazanır hadis 180 ebu sayid el hudri'den allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüzeyl kabilesinden Lihyan oğulları üzerine bir ordu gönderdi. Ve şöyle buyurdu. Her iki erkekten biri savaşa katılsın. Kazanılacak sevap ikisi arasında ortaktır. Hadis 181 İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine civarındaki Rahva mevkiinde bir deve kervanına rastladı. Sizler kimlersiniz? diye sordu. Onlar da, Biz Müslümanlarız. Ya sen kimsin? diye sordular. Peygamberimiz, Ben Allah'ın Rasûlüyüm, dedi. İçlerinden bir kadın, Küçük bir çocuğu kaldırarak, Bu çocuğun haccı olur mu? diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet senin içinde sevap vardır buyurdu. Hadis 182. Ebu Musa el-Eş'ariden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine güvenilen ve harcamaya yetkili kılınan kimse harcaması emredilen şeyleri Gönül hoşluğu ile emrolunan kimseye eksiksiz verirse sevap bakımından sadaka veren iki kimseden biridir. Bölüm 22. Nasihat, ikaz ve hatırlatma. Bütün müminler kardeştirler. 49 Hucurat 10. Allah Nuh aleyhisselam'dan haber vererek şöyle buyuruyor: ben size öğütler veriyorum. 7 Araf 62. Size dürüst ve güvenilir öğütler veriyorum. 7 Araf 68. Hadis 183. Ebu Rukayye Temim İbn Evs Ed-Darî'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Din nasihattir, buyurduk. Biz de kendisine, kimin için nasihattir, dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah için, kitabı için, Rasûlü için, mü'minlerin yöneticileri ve tüm müslümanlar içindir, buyurdu. Hadis 184 Cerir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazı her an devam ve duyarlılık üzere kılacağıma, zekatı hakkıyla vereceğime ve tüm Müslümanlara her zaman nasihatte bulunacağıma dair anlaşıp siyasi otoritesini kabul edip elini sıkmıştım. Hadis 185 Enes'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Sizden biriniz, kendisi için arzu edip, istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip, istemedikçe, tam bir şekilde iman etmiş olamaz. Bölüm 23 İslam'ın iyi dediklerine emretmek, kötü dediklerinden sakındırmak. İçinizden, İyi ve yararlı olana davet eden, doğru olana emreden bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır. 3. Ali İmran 104. Siz Müslümanlar, insanlığın iyiliği için çıkarılmış bir topluluksunuz. Doğru olanı emreder, eğri olandan insanları alıkorsunuz. 3. Ali İmran 110 Affetme yolunu tut. İyilik ve güzel davranışla emret. Kendini bilmeyen cahillerden yüz çevir. 7 Araf 199 Erkek ve kadın müminlere gelince onlar birbirlerinin yakını ve dostlarıdır. Hep iyi ve doğru olanın yapılmasını emrederler kötü ve zararlı olanın yapılmasına engel olurlar. 9- Tövbe 71 Allah'tan gelen gerçekleri, örtbas etmeye şartlanmış olan şu İsrail oğulları, zaten Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve hak, adalet sınırlarını aşmalarından dolayıdır. Onlar işledikleri kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlar. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. 5 Maide 78 79 de ki hak olan bu Kur'an Rabbinizden gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen İnkâr etsin. 18- Kehf 29 Artık sen, sana emrolunanı, açıktan açığa bildirmeye devam et. 15- Hicr 94 Biz de, kötü eylemleri önlemeye çalışan kimseleri kurtardık. Zulmedenleri de, yapmakta oldukları kötülüklerden dolayı, şiddetli bir azâ bile yakaladık. 7- A'raf 165 Hadis 186 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim, dedi. Sizden her kim bir kötülük veya çirkin bir şey görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet, eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirmeye çalışsın. Ona da gücü yetmezse, kalbiyle onu hoş görmeyip, kabullenmesin ki, bu da imanın en zayıf derecesidir. Hadis 187 İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Benden önceki ümmetlere, Allah tarafından gönderilen hiçbir peygamber yoktur ki, kendi ümmetinden sünnetine uyan, yolunu takip eden ve emrine sarılan samimi ve seçkin çevresi olmasın. Sonra bunların yerlerine öyleleri geçti ki, onlar yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler oldular. Böyle kimselerle eliyle cihad eden mümindir. diliyle cihad eden mümindir. Kalbiyle cihad eden de mümindir. Bu kadarını yapmayan da ise artık hardal tanesi ağırlığı kadar bile iman yoktur. Hadis 188. Ebu'l-Velid, Ubâde İbni Samit Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, söz dinlemeye ve boyun eğmeye ve başkalarının bize tercih edildiği zamanlarda bile, ses çıkarmaksızın itaat etmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre, Açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimseden çekinmeksizin, hakkı yerine getirmeye ve söylemeye, Allah yolunda ve Allah'ın rızası için hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacağımıza dair, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik siyasi otoritesini kabul edip, elini sıktık. Hadis 189 Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak, onları koruyanlarla, yasaklarını hiçe sayarak, Hududu çiğneyenlerin durumu, aynen şöyledir. Bir gemideki yerlerini almak üzere, bir toplum, aralarında kur'a çektiler. Bunlardan bir kısmı, geminin alt katına, ambar kısmına, bir kısmı da, üst katına, güverteye yerleşmişlerdi. Alt kattakiler, su almak istediklerinde, üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, Hissemize düşen alt kattan bir delik açsak da, üst katımızda oturanlara su almak için eziyet etmemiş olsak, dediler. Eğer üstte oturanlar, bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa, hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer buna mani olurlarsa, hem kendileri kurtulur, hem de onları kurtarmış olurlar. Hadis 190. Müminlerin annesi Ümmü Seleme Hint bint Ebu Ümeyye'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçek şu ki sizin üzerinize bir takım idareciler, kaymakamlar, valiler, başbakanlar, cumhurbaşkanları vesaire getirilecek ki, onların dine uygun olan işlerini takdir eder, uygun olmayanlarını ise, hoş karşılamaz, tenkîd edersiniz. Kim hoş karşılamaz, eliyle ve diliyle, yapılan kötülüğü alıkoymaya gücü yetmeyip, sadece kalbiyle tenkîd ederse, günahtan korunmuş olur. Kim de tenkîd eder, onların kötülüklerine engel olmaya gücü yeterse, çalışırsa, kurtuluşa erer. Fakat kim de bu gayr meşru işlere razı olup, onlara uyarsa, günahkardır, Azaptan kurtulamaz. Asap şöyle dediler, Ya Resûlallah, onlarla savaşmayalım mı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Aranızda namaz kıldıkları sürece, hayır, buyurdu. Hadis 191 Mü'minlerin annesi, Ümmü'l-Hakem, Zeynep binti Cahşın, Allah ondan razı olsun, anlattığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, korkudan onun yanına titreyerek girdi. Ve, Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Yaklaşan şerden dolayı vay Arap'ın haline. Bugün yücüç ve mecüç sendinden şu kadar yer açıldı buyurdu. Ve başparmağıyla şahadet parmağını birleştirerek halka yaptı. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Rasulu. İçimizde iyiler de olduğu halde, felakete uğrar mıyız? dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, kötülükler ve fenalıklar çoğaldığı vakit, evet buyurdu. Hadis 192 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Yollar üzerinde oturmaktan sakınınız.'' buyurdu. Sahabiler, ''Ya Rasûlallah, bizim yol ve sokaklarda oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü oralarda lüzumlu işlerimizi konuşuyoruz.'' dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Madem ki vazgeçemiyorsunuz, mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız, Öyleyse, yolun hakkını veriniz, buyurdular. Bunun üzerine, yolun hakkı nedir ya Resûlallah, diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, harama bakmaktan gözleri korumak, gelip geçenlere eziyet vermemek, verilen selamı almak, İslam tarafından iyi denilen şeyleri tavsiye edip, kötülüklerden sakındırma vazifesini yerine getirmektir, buyurdular. Hadis 193 İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın elinde altın bir yüzük görüp, parmağından çıkarıp atmış ve şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz, ateşten bir kor alıp, onu parmağına geçirmek mi istiyor? Rasulullah gittikten sonra, o adama, yere atılan yüzüğünü al, onunla başka bir şekilde faydalan, denildi. Adam, peygamber onu alıp attıktan sonra, ben onu asla almayacağım, dedi. Hadis 194 Ebu Said, Hasan el-Basri'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Aiz İbni Amr, Allah ondan razı olsun. Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanına girdi ve, Oğlum, ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, iş başındakilerin en kötüsü, idaresi altındaki kimselere katı ve kaba davranandır. Buyurduğunu işittim. Sakın sen onlardan olma dedi. Ubeydullah İbne Ziyad Aize otur yerine. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının elek üstünde kalan kepeği gibi döküntülerindensin dedi. Ayiz İbne Amr ise bu uygunsuz söze şöyle cevap verdi. O ashabın içinde Kalburun üstünde kalan kepek gibi değersiz olanları var mıydı ki? Kepek gibi değersizler, onlardan sonra ve onlardan başkaları arasından çıktı, dedi. Hadis 195 Huzeyfe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırırsınız, ya da Allah, size yakında üzerinize bir bela gönderir de, sonra Allah'a dua edersiniz de, duanız kabul edilmez. Hadis 196 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cihadın en faziletlisi, zalim idarecenin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır. Hadis 197 Ebu Abdullah, Tarık ibni Şihab, el-Beceli, el, el Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağını bineceği hayvanın özengisine koymuş vaziyetteyken bir adam hangi cihadın sevabı daha çoktur diye sordu. Peygamberimiz zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır buyurdular. Hadis 198 İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İsrail oğullarının, dindeki, ilk önceki bozuklukları, şöyle başlamıştır. Bir adam, başka birine rastlar ve, hey arkadaş, Allah'tan kork, ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Zira, o işi yapmak sana helal değildir derdi. Ertesi gün aynı işi yaparken tekrar o adamla karşılaşır ve onu yaptığı kötülükten yasaklamadığı gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah onların kalplerini birbirine benzetti. Sonra Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu: Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye şartlanmış olan şu İsrail oğulları, Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu onların isyan etmeleri ve hak adalet sınırlarını aşmalarındandır. Onlar birbirlerini işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmadılar andolsun ki yaptıkları şey gerçekten ne kötüydi ve şimdi onlardan birçoğunun Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerle dost olduklarını görebilirsin nefislerinin onlar için önceden hazırladığı şey ne kadar kötüdür ki Allah Onlara gazab etmiştir. Onlar azapta ebedi kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a ve kendilerine gönderilen peygambere ve ona indirilen her şeye gerçekten inansalardı, bu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri dost edinmezlerdi. Ama onların çoğu ilahi sınırlara aşan kimselerdir. 5 Maide 78 ila 81 Bu ayeti okuduktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır. Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülüklerden sakındırır, zalimin elini tutup zulmünden el çektirir Hakka döndürüp, Hak üzerinde tutarsınız, ya da, Allah kalplerinizi birbirine benzetir de, İsrail oğullarına lanet ettiği gibi, size de lanet eder. Bu hadisi, Ebu Davud rivayet etmiştir. Tirmizinin rivayeti ise şöyledir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İsrail oğulları, Günahlara daldıklarında Alimler onları sakındırdılarsa da onlar izledikleri günahlara devam ettiler İşledikleri günahlara devam ettiler Bu sefer alimleri de onlarla birlikte oturdular beraberce yediler içtiler Bunun üzerine Allah'ta onların kalplerini birbirine benzetti de Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu onların isyan etmeleri ve sınırları aşmaları sebebiyleydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve hayır. Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki. Dil ile yasaklama yetmez. Siz onları hakka boyun eğdirip hak üzere tutmadıkça bu lanetleme de devam edecektir. Hadis 199. Ebubekir Essidık Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ey insanlar şüphesiz siz şu ayeti okuyorsunuz. Ey iman edenler siz yalnız kendinizden sorumlusunuz. Eğer siz, doğru yoldayseniz sapıklığa düşenler, size hiçbir zarar vermezler. Hepinizin dönüşü, Allah'a olacaktır. Ve o zaman Allah, size hayatta yapmış olduğunuz şeyleri bildirecektir. 5- Maide 105 Zira ben, Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın bütün insanları gazaba uğratması pek yakındır.